Bismillahirrahmanirrahim. Inna elhamda lillah nahmeduhu venesta venesta ve nestainehu ve nestağfiruhu. Ve na'uzu billahi min şururi ve min seyyiati amalina. Men yehtedihillahi fela mudille lehu ve men yudlil fela hadiya illallah la, vahtahu, la ve abduhu ve ve dinul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 Bundan dolayı insanların peygamber sallallahu aleyhi ve selleme duydukları ihtiyaç dünya ve ahirette önemli ve kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Subhaneke Allahumma ve bihamdik eşhedü en la ilaha illa entestagfiruke <gülüyor> ve etöbü ileyke ahire davamına enel hamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi <gülüyor> ve's-salatu ve's-selamu ala Rasulillah ve ba'd.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 çoktur. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sevilmesi, bu da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmeti üzerindeki haklarından biridir. Onların da görevidir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sevilmemesi imanın gitmesine sebep olur. Allah Peygamberini sevmeyi Yüce Kitabında şart koşmuş ve şöyle buyurmuştur. Deki.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 Bismillah. Elhamdülillahi ve salatu vesselam Resulillah ve Kitabımızın 48. sayfasından devam ediyoruz inşallah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in örnek alınması. Yüce Allah şöyle buyuruyor. İşte onlar Allah'ın hidayet ettiği kimselerdir. Onların yoluna uy. En'am suresi ayet 90. Yüce Allah Peygamberi sallallahu aleyhi ve selleme daha önceki nebi ve rasulleri örnek almasını emretti. Bize de peygambere uymamızı ve onu örnek almamızı emretti ve Rabbimiz azze ve celle şöyle buyuruyor. Allah'ın elçisinde sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmaya inanan ve Allah'ı çok anan kimseler için uyulacak en güzel bir, örnek vardır. Ahzab suresi ayet 21. Yani onun fiil ve sözlerinde sizin için iyi bir örnek vardır. Onu örnek alın. Onu örnek alan Allah'ın lütfuna ulaştıran yola, yani sıratı müstakime, yani doğru yola girmiş olur. Yüce Allah'tan korkan, Rabbinin sevabını uman ve onun azabından Sakınan kimsenin örneği. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bunların hepsi söz, fiil ve durumlarında onu örnek almaya teşvik etmektedir. Allah'a ve onun Resulüne imanın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi örnek almaya sevk ettiği selefe ait şu örneklere bir göz atalım. Bir nine mirası istemek üzere Ebu Bekir radiyallahu anhaya geldi Ebu Bekir ona Allah'ın kitabında sana hiçbir şey yok dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin senin lehinde bir hüküm verip vermediğini bilmiyorum. Halka soracağım dedi. Sonra sahabilere sordu. Birisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nineye altıda bir verdiğini söyleyince ona altıda bir miras verilmesini hükmetti. Ömer radiyallahu anh başka bir kadının vurması sebebiyle bir kadının ölü cenin düşürmesi hakkında hüküm vermekte zorlanınca meseleyi sahabilere sordu. Muhammed bin Mesleme ve El-Mughire bin Şube peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vuran kadının bir köle veya cariye ödemesi hükmünü verdiğini söylediler. Ömer radiyallahu böyle hükmetti. Osman radiyallahu anh kocasının vefatından sonra kadının evinde kalıp iddet beklemesi hakkında hüküm veremedi. Furaya bint Malik peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kadının kocası öldükten sonra Kur'an'da belirlenen iddet süresi tamamlanıncaya kadar kocasının evinde kalmasını emrettiğini söyledi. Osman radiyallahu anh da böyle hüküm verdi. Ali radıyallahu anh, Osman radıyallahu an'ın hacla birlikte ümre yapmayı yasakladığını duyunca hac ile ümrenin birlikte yapılabileceğini ilan etti ve şöyle dedi: Bir kimsenin söylediği söz yüzünden Rasulullah'ın sünnetini bırakamam. İbn Abbas radıyallahu anh şöyle diyor: Başınıza gökten taş yağmak üzere. Ben Allah'ın Resulü şöyle dedi diyorum: Siz Ebu Bekir. Ve Ömer şöyle dedi diyorsunuz. Ebu Bekir'in ve Ömer'in sözü sebebiyle sünnete karşı çıkıldığı endişesini taşıyan kimseler varken onlardan düşük kimselerin sözünden dolayı sünnete aykırı davranan veya sırf kendi görüşü yüzünden sünnete ters düşen kimsenin hali nice olur. Onu örnek almaktan vazgeçen kimse helake götüren sapıklıkla karşı karşıyadır. Selef bunu anladıkları için O'na itaatten ve O'nu örnek kabul etmekten ayrılmamışlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme saygı gösterilmesi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme saygı gösterilmesi O'nun ümmeti üzerinde en önemli haklarından biridir. Allah azze ve celle şöyle buyuruyor. Biz seni şahit, müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Ta ki Allah'a ve Resulüne iman edesiniz. Resulüne yardım edesiniz. Ona saygı gösteresiniz. Ve sabah akşam Allah'ı tesbih edesiniz. Fetih Suresi ayet 8 Ona ilahlık makamına yükseltmeden saygı gösterilmesi gerekir. Çünkü bu haramdır caiz değildir. İlahlık sadece Allah'a mahsustur. İsmi, sözü, dini, ailesi, sahabileri gibi uzaktan yakından onunla ilgili her şeye saygı gösterilmesi gerekir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir kimse ona denk olmayacak ve yaklaşamayacak kadar derecesi yüksek bir insandır. Onun önüne geçmemek de ona saygı demektir.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 Boşa verir. Hucurat Suresi Ayet 1 ve 2 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile konuşurken sesin yükseltilmesi de yasaklanmıştır. Onunla konuşan kimse bağırarak konuşamaz. Sesini kısar, edepli, yumuşak ve saygılı bir şekilde konuşur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlardan birisi gibi değildir. Ümmetinin üzerinde hakkı, ona iman ve imanın ancak kendisiyle gerçekleşeceği sevgi konusunda başkasından farklı olduğuna göre onunla konuşmada farklıdır. Bunları yapmamakta, farkına varmadan kulun amelinin boşa gideceği tehlikesi vardır. Ayrıca ona karşı edepli olmak, sevap kazanma ve amellerin makbul olma sebeplerindendir. Alimler şöyle diyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabri yanında sesi yükseltmek hayatında olduğu gibi mekruhtur. Çünkü o sağlığında da öldükten sonra da muhteremdir. Rivayet edildiğine gör, göre Ömer radiyallahu anh peygamber mescidinde iki kişinin yüksek sesle konuştuğunu duydu. Yanlarına gidip nerede olduğunuzu biliyor musunuz dedi. Arkasından... Siz nerelisiniz diye sordu. Onlar taifliyiz dediler. Ömer radiyallahu anh. Medineli olsaydınız size sopa atardım dedi. Onun yanında sesi yükseltme yasağı öfkelenebileceğini öfkelenebileceği endişesindendi. O öfkelenirse yüce Allah da öfkelenir. Ve bilmeden onu öfkelendirenin ameli boşa gider. Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında sesini kısan kimseyi övdü ve böyle yapılmasını istedi. Bir ayet-i de Rabbimiz azze ve celle şöyle buyuruyor. Allah'ın elçisinin huzurunda seslerini kısanlar öyle kimselerdir ki Allah onların kalplerini takva için imtihan etmiş yani onların takvaya ehil olduklarını bilmiştir. Onlar için mağfiret ve büyük bir mükafat vardır. Hucurat suresi ayet 3. Bunlar Allah'ın takva için deneyip sınadığı kimselerdir. Bunun sonucu kalplerini, kalplerinin Allah'ın emrine uymalarıyla ortaya çıktı. Böylece kalpler takvanın sahipleri ve yeri oldu. Onların akıbeti günahlarının bağışlanması sadece her şeyin Rabbinden, Göklerin, yerin, hazinelerinin anahtarı elinde olan olandan, sebeplerin, müsebbibinden büyük ecrin elde edileceği müjdesi oldu. Bu yaptıklarına uygun bir karşılıktı. Kim Allah'ın emrine sarılırsa ve onun rızasına uyarsa, buna koşarsa, onu keyfi arzularına tercih ederse ve kalbini temizlerse, onun kalbi ihlaslı ve samimi olur. Kim böyle olmazsa onun takvaya uygun olmadığı ortaya çıkar. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sadece adıyla hitap edilmemesi ona saygı demektir. Muhammed denilmez Allah'ın peygamberi ya da Allah'ın rasulü denilir. Onun hadislerine saygı göstermek, ona saygı göstermektir. Rivayet edildiğine göre Cafer bin Muhammed Es Sadık çok şakacı, çok gülümseyen birisiydi. Yanında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem anıldığında yüzü sarılırdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden ancak temizken, abdestliyken bahsederdi. İbn-i Mesud radiyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden bahsederken telaşa kapılır ve alnından ter akardı. Şu da ona gösterilen saygıyla ilgili rivayetlerdendir. Ebu Mahzuren'in bir kakülü vardı. Oturduğunda salı verse yere ulaşırdı. Ona onu kestirmeyecek misin denildi. O da "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin elinin dokunu dokunduğunu kestirecek kişi değilim." dedi. Bunlar ona saygı gösterme konusunda zikredilenlerden bir kısmıdır. Aslında o bunlardan daha üstündür. Rabbimin salat ve selamları, yıldızlar parladığı ve bulutlar toplandığı sürece onun üzerine olsun. Onun için nasihat etmenin gerekli olduğu. Nasihat, kişinin kardeşi için hayır istemesi demektir muhterem kardeşlerim. Onu hayra çağırması hakikati açıklayıp ona teşvik etmesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dinin nasihat olduğunu söylemiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı sahabileriyle her Müslümana nasihat etmeleri şartıyla beyatleşti. Bu Müslümanların birbirlerine karşı haklarındandır. Yüce Allah şöyle buyuruyor. Müminler ancak kardeştirler. Hucurat suresi ayet 10. Size öğüt veriyorum. Araf suresi ayet 62 Ben sizin için güvenilir bir öğütçüyüm. Araf suresi ayet 68 Din kardeşliği soy kardeşliğinden daha güçlüdür. Dinsiz soy kardeşliği bir şey değildir. Bundan dolayı Nuh aleyhisselam Rabbine Oğlum benim ailemdendir. Senin sözün elbette haktır. Hud suresi ayet 45 dediğinde Yüce Allah şöyle buyurdu. O senin ailenden değildir. Onun yaptığı kötü bir iştir. Hud suresi ayet 46. Din kardeşliği ise gerçek kardeşliktir. Bunu Yüce Allah'ın şu sözü doğrulamaktadır. Müminler ancak kardeştirler. Ülkeleri ne kadar uzak, dilleri ne kadar farklı olursa olsun... Müminler kardeştirler. İbni Recep Rahimehullah şöyle diyor. Hayatında Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme nasihat, ona itaat, onun muzaffer olması ve ona yardım konusunda çaba göstermektir. İstediğinde onun yolunda ve istediği doğrulukta malını sarf etmek ve onun sevgisini elde etmeye çalışmaktır. Onun vefatinden sonra da onun sünnetine özen göstermek, Ahlak ve adabını elde etmektir. Emrine saygı göstermek ve yapmaya çalışmak, sünnetine aykırı hareket edenlere gazap etmek ve onlardan yüz çevirmektir. Dindar olsa bile, sünneti dünya menfaati için uygula, uygulayana kızmak, akrabalık, muhacirlik, yardım etme, Müslüman olarak gece yahut gündüz bir saat bile olsa onunla sohbet etme bakımından ondan olanları sevmektir. Kıyafetinde O'na benzemek, O'na ve getirdiğine iman etmek, O'na düşen, O'na düşman olana düşman olmak, O'na dost olana dost olmak ve benzeri şeylerdir. Resul-e nasihat birçok şeyi içine alır. Bunları madde olarak sıralayacağız inşallah. Bir, O'nun risaletine yani getirdiği dine ve Yüce Allah'ın O'nu Arap, Arap olmayan. İnsan ve cin bütün yaratılmışlara gönderdiğine tam iman. Yüce Allah şöyle buyuruyor. Seni insanlara elçi gönderdik. Nisa suresi ayet 79. Ben Biz seni ancak alemlere rahmet için gönderdik. Enbiya suresi ayet 107. Madde 2. Onun verdiği haberin ve kendisinin doğru, güvenilir, getirdiği vahyin gerçek olduğunu tasdik etmektir. 3- Ona uymada sadık olmak. Onun dininin zamanı geçmez, artmaz ve ondan hiçbir şey eksilmez. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bütün ibadetlerde imam ve önderdir. O bu ümmetin imamıdır. Bir kimsenin ondan başkasına uyması helal değildir. Ancak tebliğ edenle adına tebliğde bulunulan arasında vasıta olacak ve bağımsız olarak dini bir emirde bulunmayacak şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den tebliğde bulunan bundan müstesnadır. 4- Onun dininin savunulması ve kimsenin dinde olmayanı ona ilave etmemesi veya kimsenin ondan eksiltme ve çıkarmada bulunmayacak şekilde korunması, söz, davranış ve inançla ilgili bid'at, Sahipleriyle savaşılması da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için nasihatın kapsamındadır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Her bid'at sapıklıktır. Hadis müslümde geçmekte. 5. Sahabilerine saygı ve sevgi gösterilmesi. Sahabiler en hayırlı nesildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sevgisi ve onun için nasihat ile ashabına veya onlardan birine buğz etme. Bir arada olamaz. Sahabeye söven dini kötülemiş demektir. Çünkü onlar o dinin Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra Yüce Allah'ın dinini tebliğ edenlerdir. Bunda Allah'ı yerme ve ona sövme ve onun hikmetinde şüphe uyandırma da vardır. Yüce Allah Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem ve onun dininin taşınıp nakledilmesi için buna layık olan kimseleri seçti. Çünkü Allah dinini koruyacağına garanti verdi. Ve bunun için onu insanlara tebliğ ederek edecek alimler hazırladı. Ümmet delalette bir araya gelemez. Ashabını sevmek Resulullah'a nasihat demektir. Çünkü onlar bu dini onun adına tebliğ eden kimselerdir. Ehli beytinin yani ailesinin ve sahabilerinin sevilmesi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ehli beytini ve ashabını sevmek onu sevmek demektir. Bu şart olan bir sevgidir. Kim peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ehli beytinden veya ashabından birini kızdırırsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi kızdırmış olur. Çünkü onları sevmek onu sevmeye bağlıdır. Daha önce bu konuda açıklama yaptığımız için uzatmak istemiyorum. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ehli beytini ve ashabını sevmeye delalet eden bazı rivayetleri sunmak istiyorum. 1- Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ehli beytim hakkında Allah adına sizi uyarıyorum. 2- Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ehli beytinden olan Abbas radıyallahu an hakkında şöyle diyor. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki Allah ve Resulü için sizi sevmedikçe iman kişinin kalbine girmez. Kim amcamı incitirse beni incitmiş demektir. Kişinin amcası babası gibidir. Hadis-i Tirmizi ve diğerlerinde geçmekte. 3. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birisine... Ayşe hakkında beni rahatsız etme demişti. Fetül Bari'ye de geçmekte bu hadis. 4. madde 4. Ömer bin Abdulaziz Abdullah bin el Hasan bin el Hüseyn'e bir ihtiyacın olduğunda bana birisini gönder veya yaz. Allah'ın seni benim kapıma, seni benim kapımda görmesinden utanırım demişti. Bu Ömer bin Abdülaziz'in Resulullah'ın ailesine duyduğu hürmet ve saygıdan ileri gelmektedir. 5- Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabileri hakkında şunu söylemiştir. Benim sünnetime ve benden sonraki doğru yolda olan Hulefai Raşidi'nin sünnetine uyun. Onlara azı dişlerinizle ısırır gibi sarılın. Hadis Ebu Davud'da geçmekte. 6- Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Sahabilerime sövmeyin. Sizden biriniz Uhud'da kadar altını sadaka olarak verse, sahabilerden birinin bir avuç sadakasına, hatta bunun yarısına bile ulaşamaz. Hadis Bukhari ve Müslüm'de geçmekte. 7. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ensar hakkında şöyle buyuruyor. Kötülük, edenler, kötülük edenlerinkini affedin iyilik edenlerinkini kabul edin. Ebu Yala'da geçmekte bu hadis. Sekiz. Malik bin Enes şunu söylüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabını kızdıran kimse yüce Allah'ın onlar ile kafirleri öfkelendirir. Sözünün muhatabı olur. Dokuz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Benden sonra iki kişiyi yani Ebu Bekirle Ömer'i örnek alın. Hadis ...tirmizi de geçmekte. Subhanekallahümme ve bihamdik eşhedü illa ilaha illa ente ve etubi ileyk. Ahire davana enilhamdülillahi <Sülüyor> rabbil alemin. Bismillah, elhamdülillahi ve salatu ve selama la rasulillah vebaat. Peygamberimizin ümmeti Üzerindeki Hakkı isimli kitabımızın 61. sayfası. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme...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 daha sonra dilediği gibi dua etsin. Hadis sahih Ahmed'de, Ebu Davud, Tirmizi, İbn Huzeyme ve İbn Hibban'da geçmekte. Ebu Hureyre radıyallahu rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Yanında anıldığımda bana salat getirmeyen kimsenin burnu yerde yere sürtülsün. Sahih hadis olarak Tirmizi'de geçmekte. İmam Ahmed'in Müsned'inde Ali bin el-Husayn'in babasının Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ettiği şöyle bir hadis vardır. Cimri yanında anıldığında bana salat getirmeyen kimsedir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Bir grup bir mecliste oturup da Allah'ı anmadan ve bana da salat getirmeden dağılırsa,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 Bu konuda daha önce geçen fedalenin rivayeti de vardır. Hadis sahihtir, ona başvurulmalıdır. 2. Cenaze namazında İkinci Tekbirden sonra sünnette şöyledir. 1. Tekbirden sonra Fatiha'yı okur. 2. Tekbirden sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salat getirir. 3. Tekbirden sonra ölü için dua okur. 4. Tekbirden sonra biraz bekler. Sonra bir defa sa selam verir. 3. Hutbelerde cuma, bayram hutbeleri ve yağmur duası gibi. 4. Müezzinin sesini duyunca İmam Ahmed'in Müsned'inde Abdullah bin Abdullah bin Amr bin el As radıyallahu anh'ın rivayet ettiği şöyle bir hadis vardır. Müezzini duyunca onun söylediğinin aynısını söyleyin. Sonra bana salat getirin. Çünkü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 Subhanak Allahu ma ba hamdik. Aşhedu Allah ialahe illa. Assalamu alaikum ve abtob ilayk. Akhir damana. En alhamdulillahi alamin. Bismillah. Alhamdulillah. Ve salat ve selam ala rasulillah ve baht. Peygamberimizin ümmeti üzerindeki hakkı isimli kitabımızın 78. sayfası. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme nasıl salat getirilir?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 Ebu Davud'da Albani'nin de sahih dediği bir rivayet vardır. Ebu Mes'ud el-Ensari şunu anlatıyor. Sa'd bin Ubade'nin meclisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi. Beşir bin Sa'd ona şunu sordu. Ey Allah'ın Resulü! Allah bize sana salat getirmemizi emretti. Ama sana nasıl salat getireceğiz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sustu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 Duramaz. Bu konudaki emir ciddi ve çok önemlidir. Subhanekallahümme ve behamdik eşheru en la ilahe illa ente ve etubu ileyk. Akhir davana en ilhamdülillahi rabbil alemin. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu la rasulillah ve bat. Rasulullah'ın ümmeti üzerindeki hakkı isimli kitabımızın 92. sayfasından başlıyoruz inşallah.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 Elhamdülillah ve salatu ala ve selam ala Resulillah ve baat. Rasulullah'ın ümmeti üzerindeki Hakkı isimli kitabımızın 112. sayfasında İsra ve Miraç gecesiyle devam ediyoruz inşallah. Rabbimiz hakkıyla istifade etmeyi hepimize nasip eylesin. İsra ve Miraç, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın düşmanlarını aciz bırakan Açık mucizelerindendir. Alimler İsra ve Mirac'ın ne zaman olduğunda ihtilaf ettiler. Onun yıl belirtilmeden, 12 rebûl pazartesi gecesinde olduğu hicretten bir yıl önce Rebûl-Evvel ayında, hicretten 16 ay önce Zilkade ayında, hicretten 3 yıl önce, 5 yıl ve 6 yıl önce olduğu söylenmiştir. İmamların üzerinde ittifak ettiği husus İsra'nın hicretten önce, bisetten yani peygamberlikten sonra Mekke'de bir defada olduğudur. İsra'nın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hem bedeniyle hem ruhuyla mı olduğunda yoksa sadece ruhuyla mı olduğunda ihtilaf ettiler. Alimlerin çoğunun ittifakı onun uyanıkken bedeni ve ruhuyla miraca çıktığıdır. Çünkü Kureyş kabileleri bunu büyük bir şey görmüş ve inkar etmişti. Eğer bu bir rüya olsaydı onu inkar etmezlerdi. Çünkü onlar rüyaları inkar etmiyorlardı. Yüce Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Eksiklikten uzaktır o Allah ki... Geceleyin kulunu Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya yürüttü. Ona ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye böyle yaptık. Gerçekten o işitendir, görendir. İsra suresi ayet 1. İsra ve Miraç'ta neler oldu? İsra ve Miraç ile ilgili ayetin tefsiri şöyle yapılmıştır. Kulunu Muhammed'i bir gece Mescid-i Haram'dan Bizzat Mescid-i Haram'dan yahut bütün haremin mescidi dahil olması bakımından Ümmühani'nin evinden alıp Mescid-i Aksa'ya yani Beyt-i Mukaddes'e kadar götüren Allah her türlü kusurdan münezzehtir, uzaktır. O Mescid-i Aksa ki biz onun etrafını etrafına feyiz ve bereket verdik ve bu gece yolculuğunu ona yani o peygambere ayetlerimizden Yüce Allah'ın gücü ve azametine dalalet eden nice şeyden bazısını gösterelim diye yaptırdık. Şüphesiz ki o asıl, o her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi kemaliyle görendir. Nitekim Yüce Allah ayetleri hakkında şöyle buyurmuştur. O Rabbinin büyük ayetlerinden bazılarını gördü. Necim suresi ayet 18. Bukhari sahihinde Miraç hadis, hadisini şöyle rivayet etti. Katade Enes bin Malik'ten o da Malik bin Sasa'dan o da şöyle rivayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisinin götürüldüğü geceyi İsra ve miracı onlara şöyle anlatıyor. Ben Hatim'de. Katade Hicr'de diye rivayet etmiştir. Yatıyordum. O sırada bana gelen Cebrail geldi. Arkadaşına şöyle demeye başladı. Üçün arasında en ortada olan şöyle de demiştir. Bana geldi ve göğsümü yardı. Katade'nin şöyle dediğini duydum. Şuradan buraya kadar yardı. Katade şöyle dedi. Yanındayken Caru'da, Bununla neyi kastediyor dedim. O da boğaz çukurundan kıl bittiği yere kadar yani ön mahallidir dedi. Yine onun şöyle dediğini duydum. Göğüs başında kıl biten yere kadar olan mahaldir. Kalbimi çıkardı. Sonra içi iman ve hikmet dolu bir tas getirildi. Daha sonra katından küçük merkepten büyük beyaz bir hayvan getirildi. Carut, Ebu Hamze o Burak mıdır dedi, o da evet, o adamını gözünün erişebildiği yerin son noktasına atardı demiştir. Ben onun üzerine bindirildim, Cebrail de benimle birlikte geldi. Nihayet dünya semasına vardı, Cebrail gök kapısını çaldı. Kim o denildi Cebrail, ben Cebrail'im dedi. Yanındaki kimdir diye soruldu Cebrail. Muhammed diye cevap verdi. Ona göğe çıkmak için vahiy ve miraç daveti gönderildi mi diye soruldu. Evet gönderildi dedi. Merhaba gelen zata. Bu gelen kişi ne güzel yolcu denildi. Hemen gök kapısı açıldı. Ben birinci semaya varınca orada Adem'le karşılaştım. Cebrail bana bu baban Adem'dir. Ona selam ver dedi. Ben Adem aleyhisselama selam verdim. Adem selamı aldı sonra merhaba iyi hayırlı oğul ve salih peygambere dedi. Sonra yükselip ikinci semaya geldi. Yine gök kapısının açılmasını istedi. Kim o denildi Cebrail? Ben Cebrail'im dedi. Yanındaki kimdir denildi Cebrail? Muhammed diye cevap verdi. Ona göğe çıkmak için vahiy ve miraç daveti gönderildi mi? Evet diye cevap verdi. Merhaba gelen zata. Bu gelen kişi ne güzel yolcu denildi ve hemen gök kapısı açıldı. Ben ikinci semaya varınca orada Yahya ve İsa ile karşılaştım. Yahya ile İsa teyze oğullarıdır. Cebrail bunlar Yahya ile İsa'dır onlara selam ver dedi. Onlara selam verdim selamımı aldılar sonra merhaba hayırlı kardeş salih peygamber dediler. Sonra Cebrail yükseldi üçüncü semaya geldi gök kapısının açılmasını istedi kim o denildi Cebrail Cebrailim dedi peki yanındaki kimdir denildi Muhammed diye cevap verdi. Ona göğe çıkmak için vahiy ve miraç daveti gönderildi mi denildi. Evet dedi, merhaba gelen zata, bu gelen kişi ne güzel yolcu denildi. Hemen gök kapısı açıldı, vardığında Yusuf'la karşılaştım. Cebrail, bu Yusuf'tur, ona selam ver dedi. Yusuf'a selam verdim, selamımı aldı sonra, merhaba hayırlı kardeş, salih peygamber dedi. Cebrail yükseldi ve dördüncü semaya geldi, gök kapısının açılmasını istedi, kim o denildi. ''Ben Cebrail'im.'' dedi. ''Yanındaki kimdir?'' denildi. ''Muhammed.'' diye cevap verdi. ''Ona göğe çıkmak için vahiy ve miraç daveti gönderildi mi?'' dedi. ''Cebrail, evet.'' dedi. ''Merhaba gelen zata. Bu gelen kişi ne güzel yolcu.'' denildi. Hemen gök kapısı açıldı. Oraya vardığımda İdris aleyhisselam ile karşılaştım. ''Cebrail, bu İdris'tir. Ona selam ver.'' dedi. İdris'e selam verdim. Selamımı aldıktan sonra merhaba Salih kardeş, Salih peygamber dedi. Sonra Cebrail yükseldi. Beşinci semaya geldi. Gök kapısının açılmasını istedi. Kim o denildi Cebrail? Ben Cebrail'im dedi. Yanındaki kimdir denildi? Muhammed diye cevap verdi. Ona göğe çıkmak için vahiy ya da miraç daveti gönderildi mi denildi? Evet diye cevap verdi. Merhaba ona. ''Bu gelen zat ne güzel yolcu.'' denildi. Hemen gök kapısı açıldı. Oraya vardığımda Harun'la karşılaştım. ''Cebrail bu Harun'dur. Ona selam ver.'' dedi. Ben de Harun'a selam verdim. O selamımı alıp ''Merhaba Salih Peygamber, iyi kardeş.'' dedi. Sonra Cebrail yükseldi ve altıncı semaya geldi. Gök kapısının açılmasını istedi. ''Kim o?'' denildi. ''Ben Cebrail'im.'' dedi. Yanındaki kim denildi? Muhammed diye cevap verdi. Ona göğe çıkmak için vahiy ve miraç daveti gönderildi mi denildi? Evet dedi. Merhaba ona. Bu gelen zat ne güzel yolcu denildi. Oraya vardığımda Musa aleyhisselam ile karşılaştım. Cebrail bu Musa'dır. Ona selam ver dedi. Musa'ya selam verdim. O selamımı alıp merhaba salih peygamber. ''Salih kardeş'' dedi. Ben Musa'yı bırakıp geçince ağlamaya başladı. Musa'ya ''Niye ağlıyorsun?'' denildi. O da ''Benden sonra bir genç peygamber olarak gönderildi. Onun ümmetinden cennete girenler, benim ümmetimden girenlerden çoktu da ona ağlıyorum'' dedi. Sonra Cebrail yükseldi ve yedinci semaya geldi. Gök kapısını çaldı. ''Kim o?'' denildi Cebrail. ''Ben Cebrail'im'' dedi. Yanında kim var denildi? Muhammed dedi. Ona göğe çıkmak için vahiy ve miraç daveti gönderildi mi denildi? Evet diye cevap verdi. Merhaba ona. Bu gelen zat ne güzel yolcu denildi. Hemen gök kapısı açıldı. Yedinci gökte İbrahim aleyhisselam ile karşılaştım. Cebrail bu İbrahim'dir. Ona selam ver dedi. Ona selam verdim. Selamımı aldıktan sonra... Merhaba hayırlı oğul ve salih peygamber dedi. Daha sonra Sidretül Münteha'ya götürüldüm. Sidir ağacının meyveleri Yemen'in Hacer kasabası testilerine benzemekteydi. Onlar kadar büyüktü. Yaprakları da fillerin kulakları gibidir. Cebrail işte bu Sidretül Münteha'dır dedi. Bu ağacın aslından dört nehir kaynıyordu. İki nehir zahir, iki nehir batındı. Ben, ey Cebrail bu ikisi nedir dedim. O da şu cevabı verdi. Batıni nehirler cennette iki nehirdir. Zahiri olan nehirler nille fırat nehirleridir dedi. Daha sonra bana beyti mamur gösterildi. Bana bir şarap, diğeri süt dolu iki kap getirdiler. Ben süt dolu olanı aldım. ''Bunun üzerine Cebrail, bu fıtrattır. Sen ve o ümmetin o fıtrat üzeresiniz.'' dedi. Sonra benimle ümmetimin, ümmetim üzerine her gün elli vakit namaz farz kılındı. Dönüp Musa'ya uğradığında, ''Sana ne emredildi?'' diye sordu. ''Ben, her gün elli vakit namaz kılmakla emrolundum.'' diye cevap verdim. Musa, her gün elli vakit namaza ümmetinin gücü yetmez. Ben insanları senden önce denedim. İsrail oğullarıyla çok uğraştım. Sen Rabbine dön. Ümmetin için bunu indirmesi, indirmesini iste. Rabbime döndüm. Benden on vakit namaz indirdi. Musa'ya tekrar döndüm. Musa, sana ne emredildi dedi. Ben her gün kırk vakit namaz emredildi dedim. Musa, Ümmetinin her gün kırk vakit namaza gücü yetmez. Ben senden önce insanları denedim. İsrail çok uğraştım. Rabbine dön. Ümmetinden indirmesini iste dedi. Ben döndüm. Benden bir on daha kaldırdı. Musa'ya geldim. Sana ne emredildi diye sordu. Ben her gün otuz vakit namaz emredildi dedim. Musa senin ümmetin her gün otuz vakit namaza tahammül edemez ben senden önce insanları denedim. İsrailoğullarıyla çok uğraştım. Rabbine dön, ümmetin için indirilmesini iste dedi. Döndüm. Benden bir on daha indirildi. Musa'ya tekrar geldim. Musa, sana ne emredildi dedi. Ben, bana her gün 20 vakit namaz emredildi dedim. Musa, senin ümmetin her gün 20 vakit namaza güç yetiremez. Ben senden önce insanları denedim. İsrailoğullarıyla çok uğraştım. Rabbine dön. Ondan indirmesini iste dedi. Döndüm. Bana her gün on vakit namaz emredildi dedim. Musa, senin ümmetin her gün on vakit namaza güç getiremez. Ben senden önce insanları denedim. İsrail oğullarıyla çok uğraştım. Rabbine dön. Ondan ümmetin için indirmesini isted dedi. Döndüm. Bana her gün beş vakit namaz emredildi. Musa'ya döndüm. Musa... Sana ne emredildi diye sordu ben. Bana her gün beş vakit namaz emredildi dedim. Musa, ümmetin her gün beş vakit namaza güç yetiremez. Ben senden önce insanları denedim, İsrailoğullarıyla çok uğraştım. Rabbine dön, ondan ümmetin için indirmesini istededi. dedi. Ben Rabbimden çok istedim. Öyle ki artık utanır oldum. Böylece ona razı olup kabul edeceğim dedim. Ben Musa'nın yanından geçince birisi şöyle seslendi. Ben farizamı tamamladım ve kullarımdan fazlasını indirdim. Bu İsra ve Miraç hadisidir. Olay hicretten önce Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme peygamberlik geldikten sonra olmuştu. Hicret öncesinden vefatına kadar kesinlikle İsra ve Miraç gecesi kutlanmadı. Halifelerden sonra da bu emredilmedi. Hulefahi Raşidin ve onların sonrakiler de kesinlikle en iyi nesil oldukları halde o geceyi kutlamadılar. Ne kadar tuhaf. Bugün insanlar nasıl Allah'ın dininde dinine tuhaf bir bid'atler getirdiler. İnsanlar Allah'ın kendilerine izin vermediği şeyin onun dinine girmesine müsaade ettiler. Müslümanlara şerre kapalı olan kapıları nasıl açtılar. Onlar da yaptıklarıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği gibidirler. Bazı kimseler hayırlı işler için anahtar ve kötü işlere karşı kilit gibidirler. Bazı kimseler de kötü işler için anahtar ve hayırlı işlere karşı kilit gibidirler. Ne mutlu o kimseye ki yüce Allah hayırlı işlerin anahtarını onun eline vermiştir. Yazıklar olsun o kişiye ki yüce Allah kötü işlerin anahtarını onun eline vermiştir. Hadis İbn-i Mace'de geçmekte. İnsanlar için dine bir fazlalık getiren... Veya onlara kötü bir adet çıkaran veya onları bir sapıklığa çağıran günah işlemiştir. Asıl yazıklar olsun sözü onadır. Bu sapıklık ve bidatin günahı kıyamete kadar onun üzerinedir. Dinin ve aklın kabul etmediği o sapıklıklara, hurafelere ve aldatıcı kutlamalara çağırıp saptırdığı o kimselerin hataları ona yüklenir. İsra ve miracın meydana geldiği gece daha önce de işaret ettiğimiz gibi sahih hadislerde belirli bir aya mahsus kılınmamıştır. Onun belirli bir aya mahsus kılındığına dair gelen hiçbir şey Resulullah'tan sabit değildir. İnsanların bu geceyi unutmasındaki derin hikmet ancak Allah'a aittir. O gece belirlenseydi bile Müslümanların onu ibadetlerden birisine tahsis etmeleri ve onu kutlamaları caiz olmazdı. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeler onu kutlamadılar ve o bir şeye tahsis edilmedi. Onun kutlanması meşru bir şey olsaydı onu ümmete ya sözle ya fiille ya da ikrarla kendisi zaten açıklardı. Böyle bir şey olsaydı eğer bilinirdi. Meşhur olurdu ve sahabiler onu bize aktarırdı. Çünkü onlar ümmetin ihtiyaç duyduğu her şeyi peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem'den naklediyorlardı. Onlar dinin hiçbir şeyinde ihmalkarlık yapmadılar. Hatta onlar her türlü iyiliğe koşarlardı. Bu gecenin kutlanması meşru olsaydı herkesten önce onlar davranırlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanların en iyi öğüt vereniydi. O tebliğini apaçık bir şekilde yapmıştı. Cennete ulaştıran cehennemden uzaklaştıracak hiçbir vasıtayı bırakmamış ümmetini açıklamıştı. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Allah bir peygamber göndersin de bildiklerinin en hayırlısını ümmetine göstermek ve bildiklerinin en kötüsünü onlara duyurmak hakkı olmasın. Hadis Müslim'de geçmekte. Yüce Allah şöyle buyuruyor. Allah'ın elçisinde sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmaya inanan ve Allah'ı çok anan kimseler için en güzel bir örnek vardır. Ahzab suresi ayet 21. Muhacirlerden ya da ensardan İslam'a girmekte ilk önce geçenler ile bunlara güzelce tabi olanlar, Allah onlardan razı olmuştur, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Allah onlara altlarından ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetler hazırlamıştır. İşte büyük kurtuluş budur. Tevbe suresi ayet 100. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Dinde aşırılıktan sakının çünkü sizden öncekileri dinde aşırılık mahvetti. Bu geceyi yücelmek, onu kutlamak Allah'ın dininden olsaydı onu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yapar. Ve gizlemez. Ayrıca bu gecenin yani İsra ve Miraç gecesinin kutlanmasını bize öğretirdi. Ona tazim saygı gösterilmesi hakkında İslam'da hiçbir delil yoktur. Aksine o Allah'ın dinine sokulmuş kötü bir bidattir. Allah onun hakkında bir hüküm indirmedi. Ona izin vermedi. Yüce Allah dini kemale erdirdi ve kullarına nimetini tamamladı. Bugün sizin için dininizi olgunlaştırdım, size nimetimi tamamladım ve size din olarak İslam'ı beğendim. Maide Suresi Ayet 3 Yoksa onların kendilerine Allah'ın izin vermediği dini koyup koyan ortakları mı var? Eğer azabın ertelenmesine dair hüküm sözü olmasaydı derhal aralarında hüküm verilir, işleri bitirilirdi zalimler için. Ace bir azap vardır. Şu Rasulü'nü ayet 21. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kim bizim bu dinimizde bulunmayan bir şey ortaya çıkarırsa o merduttur. Geri çevrilmiştir. Hadis Bukhari ve Müslüm'de geçmekte. Kim bu dinimize uygun olmayan bir amel yaparsa o ameli merduttur. Kabul olunmaz. Hadis Müslüm'de geçmekte. Müslüm'ün sahihinde Cuma hutbesinde geçen rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Sözün en iyisi Allah'ın kitabıdır. Yolun en iyisi Muhammed'in yoludur. İşlerin en kötüsü sonradan ortaya çıkarılanlardır. Her bid'at sapıklıktır. İmam-ı Nesih bir senetle şunu ilave etmiştir. Her sapıklık cehennemdedir. El-Irbat bin Sariye radıyallahu anh şunu anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize kalpleri titreten ve gözleri yaşartan etkili bir nasihatta bulundu. Biz şöyle dedik. Ey Allah'ın Resulü! Bunlar sanki vedalaşan birinin yaptığı tavsiye gibiydi. Bize başka tavsiyelerde de bulun dedik. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Size Allah'tan korkmanızı, bir köle emretse bile dinlemenizi ve itaat etmenizi tavsiye ediyorum. Sizden kim yaşarsa birçok ihtilaf görecektir. Benden sonra sünnetime ve hidayete ermiş olan Hülefa-i Raşidi'nin sünnetine yapışın. Onlardan ayrılmayın. Onlara dişlerinizle ısırır gibi sarılın. Dine sonradan sokulan aslı ve dayanağı olmayan şeylerden sakının. Çünkü sonradan ortaya çıkarılan bid'attir. Ve her bid'at sapıklıktır. Ahmet ve diğerlerinde geçmekte bu hadis. Muhterem Müslümanlar, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının ve salihinin bid'atlerden sakındırdığı ve onlara karşı uyarıda bulunduğu sabittir. Çünkü bid'at yüce Allah'ın dinine bir ilavede bulunmaktır. Bid'atlerde ilavede bulunmaları sebebiyle Allah'ın düşmanı olan Yahudi ve Hristiyanlara benzeme vardır. Dinlerinde bid'at sokmaları Allah'ın izin vermediği bir fazlalıktır. Bunda sadece Allah'ın bildiği büyük zarar ve iğrenç bir kötülük vardır. O bid'at ve kutlamalarda Allah'ın kitabına ve Peygamber'i sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine karşı çıkma vardır. Sonuç olarak değerli kardeşlerim, genellikle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hakları çoktur. Bunlar ümmeti üzerindeki haklarından bazılardır. Çünkü o ümmeti Rabbinin izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarma sebebidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize kendimizden, annemizden, babamızdan daha yakındır. Bütün yaratılmışlardan daha merhametli ve daha şefkatlidir. Bize hidayet, ilim ve hayır olarak her şey ancak onun vasıtasıyla ulaşmıştır. Bizi sapıklar olarak bulup da Allah'ın aracılığıyla doğruya ulaştırdığı bedbahtlar olarak olup da Allah'ın bizi onun vasıtasıyla kurtardığı, bizi yüzlerimizi her türlü küfür, fısk, sapıklık ve isyana yönelmiş olarak görüp de Allah'ın aracılığıyla bizi her türlü hayır, ibadet ve imana yönelttiği, hayır olarak bilinen ne varsa onu bize gösterdiği, şer olarak ne varsa bize ondan sakındırdığı için bizim, onun Allah'ın elçisi olduğunu, peygamberlerin sonuncusu olduğunu, ondan sonra peygamber olmadığını, Allah'ın onu din ve inançları farklı olmasına rağmen bütün insan ve cinlere hitap eden bir dinle gönderdiğini, Allah'ın izniyle din ve dünyaların düzgün olmasını sağlayacak inanç, ahlak ve amelleri düzeltmek için dinin usul, furu Zahir ve batını açıklaması için gönderdiğini bilmemiz gerekir. Onun yaratılmışların en bilgilisi, en doğrusu, en iyi nasihat edeni, en iyi konuşanı, Dereceleri farklı olmasına rağmen yaratılmışlara uygun olanları en iyi bilen olduğunu bilmemiz onun hakkıdır. Yüce Allah'a inandığımız gibi ona inanmamız, Yüce Allah'a itaat ettiğimiz gibi ona itaat etmemiz ve onu Kendimizden, ana ve babamızdan ve bütün insanlardan daha çok sevmemiz gerekir. Her şeyde ona uymamız. Nasıl olursa olsun onun yoluna, başkasının yolunu ve onun sözüne başkasının sözünü tercih etmememiz gerekir. Ona saygı göstermemiz, tazim etmemiz, kendisine ve dinine canlarımızla, mallarımızla, dillerimizle ve gücümüzün yettiği her şeyle yardım etmemiz gerekir. Bunların hepsi Allah'ın bize en büyük lütuflarındandır. Biz Allah'ın öncekilerden ve sonrakilerden hiç kimseye bir araya getirmeydiği fazilet, özellik ve kemalatı yani mükemmellikleri onda topladığına inanırız. Çünkü o yaratılmışların en yüksek makamda olanı, vesileye en yakın olanı, her türlü fazilette insanların en üstün ve en mükemmel olanıdır. Bilinen hiçbir hayır yoktur ki o ümmetine onu göstermiş olmasın. Bilinen hiçbir kötülük yoktur ki ümmetini ondan sakındırmış olmasın. Allah ona salat etsin. Kıyamet gününe kadar ona, ailesine, şerefli ve mübarek ashabına selam etsin. Allah'tan büyük Müslümanları... ...ve dinin hayrına olan şeylerde başarılı kılmasını... ...ve onların Allah'ın kitabına, sünnetine ve Peygamberi sallallahu aleyhi ve selleme sarılmalarını... ...hepimizi açık ve gizli bidatlerden, fitnelerden korumasını... ...sevdiği ve hoşnut olduğu şey için her yerde Müslümanların durumunu düzeltmesini... ...iyilik ve takva için alınlarından tutmasını... ...bizi sapıtan ve saptıranlar değil... Doğruya ulaştıran ve ulaşanlardan kılmasını dilerim. O duayı işiten ve kabul edendir. Allah, Peygamberimiz Muhammed'e, ailesine ve bütün ashabına salat ve selam etsin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfirüke ve etubi ileyk. Ahir davana enilhamdülillahi rabbil alemin.